Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu Vesselamuna Resulillah. Nahl Suresi 90. ayet Cuma hutbesinde ilk defa ne zaman okundu? Yüce Rabbimiz Nahl Suresi 90. ayette şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. İnna Allah'a yakmuru bil adli vel ihsani ve itazil gurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel ba'i. Ya'izikum le'allekum tazakkaroon. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Bu ayet Cuma günleri okunmaktadır. Bu ayet ilk defa Ömer bin Abdülaziz döneminde okunmaya başlanmıştır. O dönemde Hazreti Emeviler döneminde Hazreti Ali'ye lanet okuma yapılıyordu hutbele hutbede. Bunun neticele bunu sonlandırmak için Ömer bin Abdülaziz döneminde ortadan kaldırılmış bu uygulama ve bu ayet okunmaya başlanmıştır. İlk defa Halife Ömer bin Abdülaziz döneminde okunmaya başlanmıştır. Elhamdülillahi rabbil alemin.